Sevgili Hayal Tacirleri dinleyicileri, yeni bir programla daha karşınızdayız. Mikrofon başında ben Zeynep Özler. Bugün stüdyoda konuğumuz Doçent Doktor Aslı Tunç ile birlikteyiz. Kendisiyle e, son kitabı blogdan al haberi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Zeynep Atikan'la beraber e, kaleme aldığınız bir kitap. Çok da e, zamanlama açısından da çok da yerinde çok kapsamlı bir çalışma olmuş. E, çok Büyük bir beğeniyle okuduğumu ifade etmek isterim öncelikle ve programda da bloklar, demokrasi ve gazeteciliğin üzerine e, sohbet edeceğiz. E, Aslan Hanım'la İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi kendisi. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. E, aslında bugüne e, tatsız bir olayla başladık. E, etilerde bir patlama yaşandı ve benim evim de çok yakında olduğu için ilk defa bu kadar yakınımda hissettim. E, Tam ne olduğu açıklanmasa da terörize ettiği ciddi bir panik yaşandığı doğruydu. O yüzden e, hani lisan edersem de affola diyerek başlayayım programa. E, şimdi kitap aslında Zeyn Aslı Hanım e, blogdan al haberi evet. adı üstünde bloglar, e, blog yazanlar... E, Gazeteciliğin geleceği, <gülüyor> değişim, aslında değişim üzerine bu değişimi evet. algılamaya yönelik e, bir kitap. E, ve bloglar da aslında Kasteltin bu zamansız zaman tanımı çerçevesinde dijital çağın yeni araçları olarak e, ön plana çıkıyor. Bloglar e, neye hizmet ediyor? Ana akım medyadan nasıl ayrılıyorlar? Blog yazarları e, neye hizmet ediyor? Biraz onun üzerine konuşarak başlayalım. Tabii tabii. E, aslında bloklar 10 e, yılını doldurdular. E, dolayısıyla e, pek çok insan artık bloklar öldü diye çığlıklar atıyor. Ama bloklar başka bir şeye evriliyor. Bundan da bahsedebiliriz. Şimdi bizim e, bu kitabımızdaki vermek istediğimiz ana fikir... ...evet bir değişimin içindeyiz. Bunu kabul etmek zorundayız. E, bir dijital devrim yaşıyoruz. E, bir 10 yılı kapattık belki. Ama e, bloklar çok önemli bir evreydi. Yani bunu Türkçe'de biz ilk defa... E, okurlarımıza yansıtmak istedik. Çünkü büyük bir açık vardı. E, Türkiye'de blokçuluk, bloklar kapatılana kadar diyelim tartışılmıyordu. E, şimdi bloklar ana akım medyadan çok farklı. Evet. E, bir muhalefet alanı yaratıyorlar. Özellikle gençlerin ve ana akım medyada sesini bulamayan kişilerin, yurttaşların daha çok e, sesi olma e, e, özelliğini taşıyor bloklar. Tabii Kitabımızda da bahsettiğimiz gibi her kültürde, farklı kültürde, farklı şekillerde kullanılıyor bloklar. Bundan da biraz sonra bahsederiz belki. Ama kitabımızın vurgulamak istediği şey ana akım medya artık hantallaştı. Yani pek çok şeyi artık işlevini yerine getiremiyor. Dolayısıyla bu açıktan dijital teknolojiyi kullanarak bloklar en azından 10 yıl boyunca ve hala devam ediyor farklı şekillerde. Belli bir boşluğu doldurdu yani muhalefet alanı yarattı ee, ve farklı konulardaki bizim kitabımız haber blokları üzerinedir. Ee, çok farklı tabi hobi blokları var, gezi, yemek blokları var. Bunları e, yazmadık. Özellikle yurttaşın merkezde olduğu, e, yurttaşın haber verdiği, biraz subjektif çünkü bu anlamda eleştiriliyor bloklar tabi. E, ama bu kitabımızda biz blokları yüceltmeden analiz etmeye çalıştık. Soğukkanlı bir şekilde hem eleştirel yanını da koruyarak eleştirel yanımızı da. Ama bir gerçekliği vurgulamaya çalıştık. Farklı kültürlerde nasıl, nereye doğru evriliyor, sosyal medyayla birleşip nereye doğru gidiyoruz, ekonomik modeli oluşmadı, nasıl internetle olarak bedava bir ortam nereye doğru gidecek, para kazanabilecek mi blokçular? Dolayısıyla yani blokçularla gazetecilerin arasındaki büyük çekişme 10 yıla damgasını vurmuştur. Artık bir literatür var bunun üzerinde. Ee, ya yani Bunları okurlarımıza aktarmak istedik. O yüzden e, dediğim gibi bu ilk eser bundan sonra tabi ...bunu güncelleyerek devam edebiliriz... ...diye düşünüyoruz Zeynep Atikkan'la. Evet, gerçekten çok önemli bir boşluğu... ...doldurmuş. Bu 10 yılın sonunda da... ...aslında bir anlamda ayakta kalmayı... ...başaran bloklar... ...bunların özelliği neydi? Çünkü dünyanın dört bir yanından... ...alanında yetkin kişilerle... ...yine sosyal mecrayı kullanarak... <gülüyor> evet. ...ya da Skype vesaire yoluyla... ...iletişime geçmişsiniz. Evet. Onların görüşleri de... ...kitapta yer alıyor. O da son derece... ...katılımcı bir bakış açısıyla... ...yazıldığının kanıtı aslında. Evet, teşekkürler. Yani burada... Bizim orijinal en azından bizim katkımız pek çok e, kilit isimle konuşmak oldu. Dünyanın her tarafında Amerika'da, İngiltere, Fransa'da hatta Mısır'da, Mısır'dan, Endonezya'da evet. yani e, dediğiniz gibi teknolojiyi kullanarak e, bol bol seyahat ederek yüz yüze de yaptık pek çok görüşmeyi. E, bu insanlara ulaş, ulaştık ve e, görüş vermekte de hiç sakınca görmediler Çok kolay ulaştık. E, ulaşamadığımız sadece bir ya da iki kişi var. Onun dışında herkes seve seve bize görüş verdi. O anlamda hani bu kitabın katkısının bu olduğuna inanıyoruz. Çünkü uzmanlar farklı düşünüyor, gazeteciler farklı düşünüyor, gerçek blokçular farklı düşünüyor. Onları görmek bizim için heyecan verici oldu. Aslında biz de çok şey öğrendik yazarken tabii. Çok kişiyle tanıştık. Ee, ve hala da e, yani bloklarını okumaya devam ediyoruz pek çok blok da tanıdım aslında. E, evet, sizin takip ettiğiniz bloglar hangileri? <gülüyor> Bildiğim kadarıyla sizin bloğunuz yok. Evet, bloğum yok evet. maalesef e, çünkü e, blokçuluk çok ciddi bir iş yani full time iş. Dolayısıyla yani benim böyle bir vaktim olmadığı için yok. E, keşke olabilse. E, yani çünkü sizin güncellemediğiniz blok ölmeye mahkum. Bence hiç bloğumuz olmaması daha iyi güncellenmekten. Yani ölü bir blok <gülüyor> en kötü blok bence. Evet, ben blokları izliyorum. Amerika'daki blokları izliyorum. Yani İngilizce olan blokları izliyorum. Talking Points Memo mesela benim en favori bloğum. Huffington Post blok sayılmaz belki ama onu çok ciddi Fenomen okuyorum. Olarak Fenomen olarak. olarak evet. Çünkü Amerika Online'a satıldı aslında. Bu bizim kitabımız çıktığından hemen sonra biraz ticarileşti. Aslında bizim kaygılarımızı sağlamasını yapan bir şey oldu. Çünkü e, biz diyoruz ki kitabımızda bu aslında ticari bir yere doğru evrilmesi bu ortamın en büyük tehlikelerden bir tanesi. Yani Google'ların, Yahoo'ların bu ortama e, yayılması e, çok ciddi bir tehlike olacak. Çünkü muhalefet alanı olması için tamamen e, özgür, yani bağımsız olması gerekiyor. E, dolayısıyla e, yani ilginç bloklar var. Türkiye'li de var izlediğim bloklar. Ee, Erkan, Erkan Sakan'ın bloğunu mesela çok izliyorum. Benim çünkü meslektaşım aynı zamanda aynı üniversitede hmm. çalışıyoruz. Çok ciddi bir blokço. Ee, hatta oraya <gülüyor> yazıyorum bile artık. Yani ben farklı bloglara yazıyorum kendi bloğum olmasa da yeni medya düzeni e, bloğuna yazıyorum. E, yani ana akım medyada bulamadığım pek çok şey aslında bloklarda buluyorum hala farklı sesleri farklı sesler, daha yakından evet. tanıma imkanı. Şimdi demin bahsettiniz aslında önemli bir kavram e, kitabın odağında yer alıyor. Yurttaş gazeteciliği. Hı hı. E, sosyal medyanın, sosyal medyaların sağladığı bir kavram. E, şimdi yurttaş gazeteciliği aslında mesela bu sabahki patlama da evet. hemen aslında Twitter'a düştü. Oradan e, aktardığınızda bir kısmını e, herkes telefonunu alan olay yerine koştu. Bu yurttaş gazeteciliğini biraz açalım ve e, yani dünyada bu anlamda demokratik hani o katılımcı yaklaşım sağlanabiliyor mu? Çünkü neticeden yurttaş gazeteciliği de erişimi olan internet erişimi olan bir kesimden bahsediyoruz. Eletis belki batılı yurttaş <gülüyor> kategorisine hapsoluyor mu? Şimdi aslında yurttaş gazeteciliği kavramı da evrilmeye başladı. Dediğiniz gibi yurttaş çok olağanüstü durumlarda devreye giriyor. E, felaketlerde. Sabah yaşadığımız felaket mesela. E, ya da Madrid ve Londra patlamalarında çok yaşadık bunu. E, hatta tsunami de Doğal afetlerde. Şimdi teknoloji ucuzladıkça e, ve mobil telefonlara, cep telefonlarına artık çok fazla e, işlev e, yapıldıkça, yani oldukça e, yurttaşlar bir şekilde sadece Batı'da değil, dünyanın her tarafında olaya dahil olabiliyorlar ve ilk elden herkes birer haberci haline geliyor. Fotoğrafını çekiyor, videosunu çekiyor. E, ufak bir haberini yazıyor. Yorumlarını paylaşıyor. Yorumlarını paylaşıyor ve siz tanık oluyorsunuz. Çok Son derece interaktif, evet subjektif ama hiçbir ana akım medyanın oraya olay yerine daha e, gidemeden siz bütün her şeyi görüp yolluyorsunuz. E, mesela Londra patlamaları sırasında e, birkaç dakika içinde yüzlerce e, fotoğraf BBC yaktı. Yani bu sefer bu da enteresan bir şey aslında, ironik bir şey. Çünkü BBC gibi bir hani kurumun güvenirliği olduğu için web sayfasına herkes göndermeye başladı. Ve bütün o fotoğraflar yurttaşların çektiği fotoğraflardı. Metro'da sislerin içinde şimdi hiçbir gazetecinin orada olması imkan yok. Dolayısıyla BBC oraya gidene kadar zaten her şeyi görmüştük biz. Bütün fotoğrafları almıştık. Bütün yorumları, yaralıları vesaire her şeyi biliyorduk. Bu tip olaylarda gerçekten işe yarıyor. Yani teknolojinin ucuzlaması herkesin elinde artık e, videolu ya da telefon şeyli, cep telefonu olması, fotoğraf makineli. Bunlar e, çok önemli. Yani artık batı fenomeni olmaktan biraz çıkmaya başladı. Öyle düşünüyorum ben. Bu da güzel bir gelişme. Şimdi e, tabii e, dünyadan dediğin gibi çok farklı yerlerden örnekler e, yer alıyor kitabınızda. <gülüyor> evet. e, ve e, tabii farklı blog kültürleri Var. Tabii hmm. o ülkenin e, politik ortamından, politik kültüründen, demokrasicilinden, geleneklerinden, ekonomik gelişmişliğinden ile e, bağlantılı olarak. Böyle birkaç farklı örnek, e, bir sürü örneği kitapta bulabilir evet. dinleyicilerimiz ama çarpıcı sizin özellikle <gülüyor> önemsediğiniz. Şimdi çok ilginçti tabii. E, biz kitabımızı pek çok örnekle renklendirmeye çalıştık. E, ilginç şu anlar İtalya'da anti bloklarıydı bloglarıydı. E, o dönemde çok ciddi bir... E, Berlusconi karşıtı mitingler vardı ve blokçular tabii ki ana akım medyaya çok, çok farklı olarak çok ciddi muhalefet yapıyorlar bloklarda. E, İtalya örneği heyecan verdi bize. E, şimdi mesela İspanya'da da aynı şeyleri yaşadığımız yaşadığını düşünüyorum ama bu kitapta tabii e, yok şu anda. Mısır çok enteresandı. E, Mısır blokçuluğu ayrı bir fenomen zaten. E, kadın blokçular çok aktif. Dolayısıyla muhalefetin tabii yeşermesi çok önemli. Baskıcı rejimlerde siz ne kadar iktidar olarak baskı altına alırsanız alın, blokları durduramıyorsunuz. Yani bu Türkiye için de geçerli tabii. Yani blok ya da internetin sesini kısmak, muhalefetin sesini kısmak çok zor. Gerçekten davanızın büyüklüğüne bağlı. Biz Mısır'da ve Tunus'ta bunu gördük. Kaybedecek şey olmayan kitleler bir şekilde sosyal medya blokları kullanarak bunu gerçek aktivizme dönüştürdüler ve sokaklara döküldüler. Ee, dediğiniz gibi her kültürde farklı e, kullanılıyor ve algılanıyor. Amerika'da çok farklı artık yerleşik bir blok kültürü var. Çok ciddi okunan bloklar var. E, basın e, yani gerçek gazeteci olarak bütün basın toplantıları çağrılan blokçular var. E, referans verilen sürekli e, blokçular var ve bir, bir saygın bir yeri var Amerika'da, İngiltere'de. E, mesela şöyle bir inanç var. Gordon Brown şöyle demişti, kitapta da var. Evet, çok e, enteresan. Ruanda, yani, ile, Ruanda ilgili. ile ilgili. Yani e, Twitter olsaydı Ruanda katliamı olmazdı diyebildi. Yani bu tabii çok büyük bir <gülüyor> e, laf. Hani buna ilk anda inanmayabilirsiniz ama bu bir şeyi yansıtıyor. Artık pek çok şeyi siz halı altına süpüremezsiniz. İnsanlar farkına varıyor ee, ve e, yani karanlıkta bırakmak gittikçe zorlaşıyor. Bu Tunus'ta da böyle oldu, Mısır'da da böyle oldu. Şimdi pek çok yerlerde de kıpırtılar var ve dünyanın her tarafından bunu biz ...bir şekilde okuyoruz, görüyoruz. Evet. Bu özellikle... E, ...tabii kitabınız sanıyorum Mart sonunda... ...yayımlanmıştı. O yüzden Hı -hı. bugün yaşanan... ...Ortadoğu'da, <gülüyor> Afrika, Süley Afrika'da ...yaşanan olaylar kitabın... ...sonradan bir Mısır'la ilgili özellikle... ...bölüm evet. eklenmiş kitaba. E, o yüzden hani bugün baktığınızda... ...bugünkü örneğin Mısır'da mesela Twitter... ...üzerinden Hı -hı. örgütlenmeler... ...aslında e, internet aktivizminden... E, ...internet aktivizmine... ...bağlamak istiyorum buradan... E, Nasıl görüyorsunuz internet aktivizmini? Şimdi çok ilginç bir e, Ben internet aktivizmi üzerine ders de veriyorum yüksek lisansta. O yüzden çok tartışıyoruz bunları. Sürekli güncellemek gereken bir alan aslında. E, şimdi çok ciddi bir örgütleme becerisi var. Sosyal medyanın özellikle. Sadece blogların değil e, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecralarının. Bunu e, evet Tunus ve Mısır'da gördük. Ama bunu Twitter devrimi olarak adlandırmak da abartılı bence. Yani bir perspektife koymak lazım. Evet gerçekten sorunu olan, derdi olan, bir davası olan bıkkın kitleleri siz tetikleyebiliyorsunuz sosyal medyayla. Yani çok ciddi bir örgütleme aracı olarak kullanabiliyorsunuz. Ama tek başına Twitter devrim yaratamaz kuşkusuz. Yani bunu da <gülüyor> böylece söylemek gerekiyor. Mesela şu anda İspanya'da olanlar çok ciddi bir örgütlenme başarısı. İşsiz gençler e, Facebook üzerinden örgütlenip biliyorsunuz Madrid sokaklarında, Barcelona'da e, eylem yapıyorlar. E, bizim internet yasağına karşı e, gençlerimizin sokağa çıkması da aynı şekilde. E, dolayısıyla e, ideolojiden bağımsız, e, özellikle Türkiye içinde konuşabiliriz bunun. ...ideolojiden bağımsız bir davaları varsa... ...şimdi internet pek çok kişiyi birleştirdi. Ee, burada Facebook... ...hani apolitik diye e, suçladığımız gençlerimizi... ...çok e, tetikleyebiliyor aslında. E, bu anlamda... E, ...bir de tabii Facebook aktivizm denen şey var. Bu da Aynen. ayrıca bir tartışma konusu. Çünkü... E, ...Facebook üzerinden... E, ...belli bir şeyi desteklemek... E, ...imza toplamak... Bir, ...bir davanın savunucusu olduğunu, göz, olduğunuzu göstermek... Ee, ...diyorlar ki gerçek aktivizmi engelliyor. Bunlar sokağa çıkmıyor bu insanlar. Ee, evde oturuyorlar. Masa kolay, Evet, kolaycı bir yol, yol seçerek... E, ...tabii risksiz... E, ...yani polis gazı yemeden, coplanmadan... E, ...gayet güzel bir şekilde evinde... E, ...kendini politize sanarak... E, bir aktivizme katılıyor. Bu aktivizm midir? Değildir. E, bütün bu tartışmalar da oluyor tabii. Peki dediğiniz gibi şimdi Madrid'de Poeta Derso açık radyoda da günlerdir takip ediyor. Madrid'de bağlanıyor. Şimdi diğer bir taraftan da aslında karşıt bir görüş de var. Mesela burada kitabınızda Amerikalı yazar Beyaz Rusya asıllı Morozov'un görüşlerine evet. yer veriyorsunuz. Demiş ki Twitter ve Facebook gibi mecralar yarattıkları toplumsal devinimlerle otoriter rejimleri sarsmak bir yana diktatörleri devirme umudunu daha da güçlendiriyordu. Evet. Şimdi Evgeni Morozov bu kampın sözcülüğünü üstlendi son dönemde. Bir tarafta Clay Shurkin'in temsil ettiği daha teknolojiyi yücelten bir duruş var. Evgeni Morozov çok eleştirel, skeptik ve aslında onun söylediğine göre istihbaratın, karanlık güçlerin en az yurttaşlar kadar internette cirit attığı, ee, ve bunların e, bu toplanan bilgilerin de, fişlenmelerin de aslında tamamen bu güçlere yaradığı. Doğru yani bir bilgi birikimini çünkü evet. oradan sağlıyorlar. Aynen öyle. Müthiş bir bilgi havuzu var. Ve bu bilgi havuzu e, her zaman demokratikleşmeye, yurttaşların iyiliği için kullanılmıyor. E, siz mesela nerede olduğunuzu büyük bir rahatlıkla yazıyorsunuz örgütlenme anlamında. Fakat o arada polis oraya geliyor. E, ya da işte sizi tespit ediyorlar, e, götürüyorlar. Böyle çok olaylar yaşandı İran'da özellikle. E, yerinizi tespit edip e, kaybolan, işkence gören insanlar oldu. E, ya yani Morozo bir yere kadar haklı tabii. Bunu biraz uç noktaya kadar götürüyor gerçi ama e, biraz Beyaz Rus olmasının getirdiği de <gülüyor> belki bir şey var. Ama e, diyor ki aslında baskıcı rejimler bu tip e, sosyal medya mecralarıyla daha da güçlerin arttırır dediğiniz gibi e, ve bunlar iyi araçlar değiller. Hani Çok daha mesafemizi korumalı, güçeltmemeli ve işi perspektife oturtmalıyız diyor Morozo. E, Ona da konuştuk kitap için. E, son bir zaten en son çıkan bir kitabı var. E, The Net Delusion diye tamamen bunun bir <gülüyor> yanılsama, yanılsama olduğunu oldu e, ve herkesin aslında kendini fazla kaptırdığını söylüyor. Evet şimdi çok kısa bir müzik molası veriyoruz. Sohbet çok keyifli ardından hemen devam edeceğiz. I hold it steady right there while I hear it. Well, I reckon that ought to get it working, uh-huh, working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I needin', crime of bein' hungry and poor. I left the grocery store man breathin', when he caught me wrong. I get it's been working, I'm uh -huh, working, but I still got so tough before I go. Take this chain off the rung I'm gonna lay down somewhere shady Lord, the show is hard in the sun I Hold it steady right there while I hit it Well, I reckon that ought to get it Been working, working But I still got the suits every far to go Bringing rocks out here Evet, Hayal Tacirleri devam ediyor. Konuğumuz doçent doktor Aslı Tunç'un seçtiği bir şarkıyla... <gülüyor> Ara vermiştik programımızda. Blogdan al haberi üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Biraz da ben Türkiye'ye değinmek istiyorum tabii ki. Kitabın zamanlaması da aslında çok ilginç. Tam da Blogspot'un erişimin kapatıldığı mahkeme kararıyla yasaklandığı bir dönemde yayınlandı kitap. Bu da tabii ki daha anlamlı kılıyor. Zaten internet sitesi yasakları, yasal tartışmalar, ...sansür zihniyeti her geçen gün hepimizi daha da fazla etkiliyor. Tabii Avrupa Birliği açısından da son derece sakıncalı... Tehlikeli bir durum arz ediyor ve mesajlarında da gerek e, Stefan Füle olsun Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi gerek Avrupa Parlamentosu olsun e, ki sadece Avrupa Birliği açısından da değil ulusal standartlar açısından da Agit'ten mesela önemli açıklamalar yapılmıştı geçtiğimiz Hı. günlerde. Yani ciddi bir durumla karşı karşıyayız. E, siz bu alanlarda kafa yoran biri olarak e, Dünyadaki örneklerini incelemiş biri olarak mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi mevcut durum çok kaygı verici tabii. Ee, ben de takip ediyorum Avrupa Birliği'nin e, kaygıları da bu yönde kuşkusuz. E, geçen ay Avrupa Parlamentosu'nda bir toplantı oldu ve burada çok ciddi tartışmalar oldu. E, şimdi bu en son internet sansürü filtrelemesi... Filtreleme. E, evet, sansür aslında adını koymak lazım. Evet. Burada çok ciddi sorunlar var. Aslında bütün Avrupa Birliği'nin bu genişleme raporları, daha önceki komisyondan gelen raporlar hepsi zaten ifade özgürlüğü üzerine vurgu yapıyor. Yani olumlu şeyleri anlatırken en negatif bölüm her zaman medya, ifade özgürlüğü, insan hakları gibi başlıklar altında hepinizin bildiği gibi vurgulanıyor. Daha önce bütün hep gazeteciler üzerine vurgu yapılırdı. işte Ahmet Şık, Nedim Şener vesaire. Onların dışında şimdi internet büyük bir patlama yarattı. Çünkü biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsak, Avrupa Birliği kriterlerine yaklaşmamız gerekiyor. Bu bunlar Çin kriteri. Ee, Ankara kriteri Ankara değil. Ankara yani. kriteri değil. Bunlar bu, bu internet tamamen Çin, İran kriteri. Evet. Yani Ahmet Necat kriterlerini uyguluyoruz biz, Avrupa Birliği yerine. Çünkü çocuk pornosu dışında Avrupa Birliği'de hiçbir kısıtlama yoktur. Bir tek Almanya'da nefret söylemi, tabii herkesin duyarlı olduğu konular var ama devlet ahlak korumaz. Yani fitre adı altında yani çocuklarımızın ahlakı devletin eline hiçbir Avrupa Birliği ülkesine verilmez. Bu bir ebeveyn, ebeveynlerin sorumluluğu altındadır. Tabii bir programlar vardır, software'ler vardır. Evet. Anne baba tabii ki çocuğunu korumak ister e, fakat bu kişilerin kendi seçeneklerine bırakılmıştır. E, yetişkinler için ise filtreleme söz konusu olamaz. E, dediğim gibi yani çocuk pornografisi e, ve bazı ülkelerin farklı duyarlılıkları dışında. E, ama Türkiye'de dehşet verici şeyler oluyor. E, bu da tabii Avrupa Birliği'ne çok yani kaygılandırıcı raporlarla geliyor. E, Brüksel'de tartışmalar oluyor biliyorsunuz bütün bunlar raporlara evet. giriyor. Ee, ne oluyor Türkiye'de ne oluyor? Şimdi e, burada tabii ahlakçı bir e, makyaj da diyeyim e, tamamen bir muhafazakarlaşma yaşanıyor. Yani siz muhafazakar agenda'nızı e, internet üzerinden dayatmaya çalışıyorsunuz. Çünkü internet ürkütüyor. ya yani bütün daha farklı ülkelerde de gördüğümüz gibi her türlü iktidarı ...muhalefet ürkütüyor. Yani demokratik olmayan toplumlarda... ...ya da yarı demokratik toplumlarda... ...internet çok ciddi bir, kaygı verici bir ortam. Ee, konuştuk. Yani örgütlenme anında olabiliyor. Ee, müthiş bir... ...farklı bir söylem yaratılabiliyor. Muhalif kimlik yaratılabiliyor. Yani ana akımı siz... E, ...kontrol altına alabilirsiniz. Berlusconi gibi... E, ...ya da farklı iktidarlar gibi. Ya da yakın ya da sempatizan yapabilirsiniz... Ama e, sosyal medyayı tamamen kontrol altına almak çok zor. Üstelik genç bir dinamik bir nüfustan bahsediyoruz e, ve müthiş kaygan bir zeminden bahsediyoruz. Hele teknoloji bilginiz zayıfsa, yani bunun bypass edilebileceğini çok öngöremiyorsanız, e, müthiş yatırımlarla fitreleme e, çabalarına giriyorsunuz. Yani Türkiye'de yaşlanma ne yazık ki bu ama çok kaygı verici buluyorum gerçekten. E, şimdi bakalım 22 Ağustos'tan sonra ne olacak? Ee, dün bir toplantı oldu bizim üniversitemizde bilgi üniversitesinde ee, bir takım bilmiyorum geri adım atma ya da e, sivil toplum örgütlerini işin içine dahil etme e, çabaları var mı konuşuldu en azından ee, göreceğiz ama şu, anlam, yani şu anda çok kaygı verici benim açımdan. Çok internette İnternette özgürlük raporu açıklanmıştı. Freedom House'u mesela. Orada evet. da Türkiye'nin 48. sıraya yanılıyorsan gerilemesi söz konusundayız. Kitapta da bahsediyorsunuz. Aslında Türkiye'nin hangilikte evet. yer alacağı biraz da bu basın özgürlüğüne ifade özgürlüğüne verdiği önemle ölçülüyor. Yani bir Avrupa Birliği ki Avrupa Birliği'nin de bunu da vurgulayalım orada da basın özgürlüğü ve basın çoğulculuğu anlamında Hı -hı. sıkıntılar yaşanıyor, yaşanmıyor değil, değil. De. ama demokratik yöntemlerle uzlaşma kültürüyle bu sorunları giderme yoluna gidiyorlar. Fakat Türkiye gittiği yola dediğiniz gibi Çin, Rusya, Küba gibi ülkelerin liginde mi yer alacak yoksa AB ligine doğru mu gidecek? Bu çok önemli bir yol ayrımı. Çünkü biz ona Dubaileşme dedik kitabımızda. Çünkü ekonomik iyileşme her şeyi ifade etmiyor. Biz çok zengin bir ülke olabiliriz. Enflasyonumuz düşük olabilir vesaire. Fakat bizim demokrasimiz yaralı olduğu zaman, internetimiz filtreli olduğu zaman biz sonuçta Dubai'den öteye gidemeyiz. Yani Avrupa Birliği'ni konuşmak absürt kalır bence. Evet. O yüzden hayat tacilleri olarak buna özellikle vurgu yapmak istedik. Şimdi bir de e, tabii E-Devrim. Yani bütün bu konuşmalarımız E-Devrim eksenindeydi. Kapanmadan önce bu gerçekten bir devrim midir? E, ve e, gazeteciliğin geleceği açısından. Çünkü kitabı da geleceğin gazetecilerine <gülüyor> evet. ithaf etmişsiniz. O açıdan da birkaç kapanış cümlesi rica edeyim sizden. Şimdi e, evet gençlere güvendiğimiz için biz e, umudumuzu yitirmeden onlara ithaf ettik kitabımızı. Evet. Ben umutluyum aslında e, ve bir dönüşümün yaşandığına inanıyorum. Bir dijital devrimin yaşandığına inanıyorum. Bu bir e, yeni başlayan bir devrim olduğuna inanıyorum. E, ve dediğim gibi çok fazla şeyler göreceğiz. Örgütlenme açısından, e, ana akım medyanın hantal e, yapısının sarsılması açısından, ekonomi politiğin değişmesi açısından e, daha yolun başındayız diye düşünüyorum. Ve evet. umutluyum açıkçası. Güzel, iyimser bir e, noktada bırakalım. <gülüyor> Türkiye açısından da güzel günler dileyelim o zaman. Evet. E, bütün bu sansür ta, patlama vesaire olaylarının dışında internetimize dokunmayın diyerek evet. e, programı sonlandıralım. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Haslı ederim. Hanım çok keyifli bir sohbetti. <gülüyor> Haftaya hayal Tacirleri'nde yeniden görüşmek üzere. Hayal robe hayat tacirleri. Türkiye ve AB Türkiye. ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Can Mindek ve Zeynep Özler.